rızası için okuyana, hemen rızık mıknatıs gibi yapışıyor. Hazreti Ali Efendimiz, Elim talebinde olanlara, elim, elim ile meşgul olanları, olanları, dünyada rahatlık arar bulur, ahirette cennet arar bulur. Ahirette cennet, mahşardan gel, sen bizdensin, elim tahsil sendir. Böyle götürürler. Dünyada rahatlık. Efendim, Haşı şey, hedayemizi kabul kuyus, Haşı ne diye Allah'ınız olsun ya! Alamak neyse üzülmüyor, çok üzülmüyor ama! niye üzülüyorsun? Çocuğum ki efendim, hızımızda bir karışık varmış ki, benim getirdiğim hedaya haramla mahlutumuş ki alınmıyorsunuz. Apsa memnun olacağım diyor, ağlayıp oyup gidiyorlar. Rahatlık arıyor seni! Sen yalnız Allah'a bağlan! Başka şeye kulağı <gülüyor> Bunun için muhakkak Mevla, amelimizde Mevla'nın rızası için yapacağız. Geldiğimiz, Allah rızası için gittiğimiz, Allah rızası için, konuştuğumuz, Allah rızasın geldiğimiz verdiğimiz, Allah rızası için, aldığımız, Allah rızası için, muhakkak biz yine hizmet olacak. Başka bir şey yok gayet. Bunun için ahlaktan başlıyordum. Kitaba girmeden, e, yani demek kışsazımız diyor ki, siz konuşurken sizden zannetmeyin öyle müşkiller var, onları hallettireceğim ben size. Siz deyil, e, herhalde 70'den fazla Yüksek İslam Anistası Baybal'ın şeyindeydi, böyle yüze yakın. Yüze. Biri sohbet edeceğiz diyeceğim, bunların kimisi İmam Hasıf müdürü, kimisi e, Efendim Yüksek İslam enstitüsü müdürü. muallimler onların, Yüksek İslam'ın ne diye Baybal böyle rezil etmek istiyorsan. Allah hızlar sürütsü dinleyecekler, hiç başka söz yok. Onlar hep inançlı geldiler. Peki, yalnız mı? mevzuyu hiç aramayacağım. Hiç mevzu aramayacağım. Fişimi sultanımıza sokacağım. Sıkacağız. Siz niye niyetle, nasıl geldiniz de konuşturdun mu, Hasan efendi yüzümüze kusurlarımızı vurdu demeyeceksiniz. <gülüyor> hep söz vermeyeceksiniz. Biizlillahi Teala bir buçuk saat kadar konuşma olmuş, ilk kerametten bahsetmeye başladık. Kerametin kefmi vacip, kerametin isarı doğru değil, bu cihanlar için doğuklu. Keramete aldananlar şu şekilde, kerametin mevzu şudur, kerametli olan insan yol alamaz, gözü açık. E ama olanlar hatta daha hapiz varır, böyle konuşulana ilki oymuşuz, böyle böyle devam etti. Onların bazı emrazlı olanlarımız var. Onların e, zahmetini fetan kardeşlerimizden çekmiş oluyor. Yoksa bir karar var, yok kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Aciz mal bulaki insan iki şeyden mürekkeptir. İki şeyle karışmış. El insan mürekkebud. El hata ve insan gibi yani. Bu da böyle. Ruh kulvidir. <gülüyor> <gülüyor> Süsliyiz, ruh âli insanın içerisinde nefis, engindir, süslüydür, alçaktır. <gülüyor> Ahlak da ikidir, ruhum ahlakı daima aslı gibi kutsudur, nuranidir, makburdur. <gülüyor> Nefsin ahlakı da zulmanidir, süslüdür, merdusdur. <gülüyor> buraların izahını Allah hazretsin ben çalıştırmam. Anlayın, anlayın geçelim. Ruhaniyet galip olanlarda ahlakı hatana galip. Nefsaniyet galip olanlarda da, ahlakı kabiha galiptir. Kederin üç parmağıyla gösterir bir şu. Şunlar melekler, şunlar hayvanlar, şu ortadakiler insanlar. Hasan oğlum, şu üç kısım gibi, bir anlayalım. Şunlar melekler. Yeme yok, içmiyor, yok, uyuma yok, erkeklik yok, kişilik yok, ibadetler, meşgullar, Nur'dan halk olunmuşlar. Bunu kim alır deri, melekler biz alırız, ne istemiyoruz biz. Yalnız yeter ki ehli cehennem olmayalım. Yiyecek, içecek, uyuyacak, her zevkini teyin edecek, kendilere azabı olmayacak. Bu da hayvan guruhu kim ister, hayvanlar seçilden biz bunu isteriz. Toplu olup gideceğiz. Peki. Hem dünyada dünya lezzeti var, ahirette cennet, cemalullah var. Allah'ın cemalı var. Ama Fatih Sultan Mehmet'in karşısına dikilir gibi nefs ile şeytanı karşılarına dikeceğim. Onlara galip gelir de, imanını yönetebilirse ehli cennettir. Dünyalara da lezzet alacaklar, ahirette de kim ister bunu Adem Aleyhisselam ben dedi, Muhammed Mustafa ben isterim dedi, insanlar gel dedi, günler biz isterim dedi, nefsimizin hakkından geliriz dedik orada, belerah bulursun dedi, ortaya çıktık diyor bu Şimdi bu adam, şu ortada olan adam meleklerin de kardeşi oluyor, hayvanların da, ikisine de benzeri var ibadetten, itaattan, namazdan, oruçtan, haçtan, zeketten, zikirden, fikirden, meleklere benziyor. Yeme de, içme de, uyuma da, erkeklik de, dişilik de hayvana benziyor. Kendini muazzemeyel şimdi. Melekler gibi ibadet, itaat, doğru yoldan, güzel ahlaktan ayrılmasın, melekten esnasın. <gülüyor> melekten, melekat kerrem nevjeni alem. Onun o zaman. Yok. Yiğil içiyor ben uyumakla Allah sevilmez. Çünkü bu sınıf zünrayı hayvana münasip. Yiğil içiyor, yatıyor, yeniyor, neftinin keyfini yeteriyor, hayvan gibi yapıyor, ibadeti bırakmış. Gülayi kekel eman mı bir füm eden? Gülayi kelemen Hayvandan ziyade zalalete. Burada uçurumlu Omarın damını oradan geldik. Bir danayı danayı, bir mertebin kürüğünü. Oradan kalk böyle aşağıya gideceğim diye ayaklarıyla dev dev Allah aşkına dena ölüyorum den orayı görüyorum çok büyük uçuyorum diyi yeryüzü anlar bunu ne seyir Allahu Teala zatlarının öyle kulları var ki yeryüzünden daha ziyade taleleten gitmiş kendinin elini kolunu bağlar. Günahlarla mahkum eder kendini sinayla, kumarla, beynamazlıkla, fenalıkla, anıya babaya, ıfyanla, komşuyu zincide itmekle, cehennemin tam ortasına girer. Yani kendi kendine atan mı daha akılsız, bir merkep mi daha akıllı? Merkep daha akıllı ki aşağıya düşersen parça parça olsun gitme yahu diyor. Yok illese ne kapacağım dilim ne görümüştüm son anılarım. Bu da bana o bu da uutsun düşmeyi anla. Bu ee, akılsız diye akıl damaz. Ama akıllı bizden akıllıdır. Şu bizim kararımız. Kardeşlerim, Allah rızası için ibadetle, isiatla, zikirle, fikirle ulaşıp melekten daha hayırlı olalım. Allah rızası için kenarlıkla meşgul olup hayvanlardan olmayalım, hayvandan daha Ziyade paralelete gidenden olmayalım. Çünkü hayvanlara tıkta eden kafirler ''Rekulü'l-terfiğü yaliteli kültü turaba'' Keşke biz de toprak olaydık şimdi, hayvan olaydık da biriktirmeyelim. Allah ıslatsın, kendimizi seçelim. Bak işte ağzım kaçıyor, okuyum, geleyim diyor. Anlamıyor kardeşlerim, belki İyice özet vermiyorum, bunun bir faydasını göremezler tıkır tıkır ruhum inandığı, Yeni ben habire çalışıyorum, Allah rızası için. Ahlak, ahlak ağaçlarının mahiyeti, Vücuttan zuhur eden amel meyvasıyla makbul ve merzudiyeti bilinir. Vücuttan zuhur eden gelişetle onun hangi meyveyi verdiği, Hangi taraftan olduğu belli olur. Kavuslara içmez, dili kıymet söylemez, kokula, çalkı dinlemez, ibadetle meşgul, mutalayla meşgulmez. Meyve çok güzel veriyor, değerlisinler, sen cemaat kendine değerli. Meyve öyle veriyor ki, kusama, puhul, adama, cen, puhul, siya, suma, hıhı, bütün ahlakı zemine zorlatmış. Meyvesinden belli ki o çok fena adam. Bununla bunu diyor. Akların menşei diki olduğunun ekseriyle muamele lazımdır. Bir ruhu ruha diye, bir nesha kalpte. Çıkarınız bu böyle. Fatih Sani ahlaka hatanı diyenle gidelim, güzel ahlak. Dur bakalım güzel ahlak neymiş? Mut halin kalbinde. İstersen kâğıt çıkarın, yazın. Bir gelince diyeceğim, bunu yazın. İyi o zaman yaz. İmanın kemali, ahlakın kemali nedir? Bir adamın imanı kamil mi bilemiyor mu hocam? Ahlakı kamil ise imanı kamil. Ahlakı bozulsa imanı kamil de. Bu değerler. Zira iman nuru halk olundur. Rabbimizden kuvvet isteriz. Allah'ım bana kuvvet ver. Yalnız belki muhafaza edemezler de beni ortada kollar da şeytan e belki ceniz yer kadir de, imansız olur verdiğin adam, emaneti muhafaza edemez. Aman dedi, sana kuvvettir, pek indir Rabbimiz, sana kuvvet vereyim. Ejderi der hokka zidem hemmişini bülbülü, bülkü berrem her ham rahi çoban zideem. Ejderi nefsesi bülbül taatı hokka vücud, gülk <gülüyor> şeytan <gülüyor> derre iman akıl çoban zideem. Ey ben bir ejderha gördüm, diyor bu da, ejderi, deri hokka değil hokka olurdu, eskiden kalem batıracak. Bir hokka, bir elin içiğimi bir yerde bir ejderha gördüm. Hemmişini bülbülü, bülbül ile yuvalarını, yani yavrularını yemen için ejderha ağzını şöyle açmış gördüm. Dürkü her <gülüyor> duraham, rahim çoğlan çoban de, burada giller. Berre kuzuya demiş. Bir kuzuyu da bu ağzına almış olmuş. Şöyle almış olmuş. Rahi çoban bir de hem. Bir çoban eline ala dinana almış. Şöyle kaldırmış oğlu kakkın. Hem ejderha onun gözüne bakıyormuş hem de kurt. Çünkü kuzuya yürü yüvese kafasına zılma imzinen yere yazacak. Ejderha Bülbül yuvasına girecek olsa, kafasına sufa inecek, o bir çoban öyle bekliyoruz. Bu neydi? Ejderi, nefsessü, bülbül, taatı, hokka vücut. Vücut hokkasının içerisinde nefis ejderhası, ibadet, taat, bülbül yuvasını yemenin için ağzını açmış böyledir. Hemen diyecek. Yani bir erkeğe gazama getirecek, bir küfür söyletilecek yettiği. Öteki gürt şeytan, gürt dediğim şeytan, derre iman, kuzu iman, kuzu da imana tercih ediyor. Akıl çoban bir değen. akıl da çoban, ikisinde de muhafaza diye çalışıyor. Hacı esad er Erbil'i, o Tisad-ı Rahul Ali Efendimiz, iki kessek bir daşa bele, bu adam hiç gülkusu ne mu? gücü kafletirse yer ikisini de Öyleyse yetti istadımi. İcid istadı yanında hazır bulundurmalı. Dört köşe yedi iklim kaldır kadar ömre gelen bir kutbu arzama evdahun. Zaman malı da gidebilir. Öri olsun çocuklar. Allahımız cümlemizi kahletten uyandırır inşallah. Böyle devam ediyoruz, demek ki kuvvet işleri, <gülüyor> ahlakı hasene, nuri ile kuvvet buldu, hili, sabır, kana, tevekkül, Onun Bu maddense ahlakı hamideleri, haydi askeri olun imanında, muhafaza edin, İman, reis reisü cümrül geldi, oturdu, akılda baş vekil oldu, öteki ahlakı hamidelerde bakanlar çevirdiler, hükümet kurdular bu vücudun içine ahlakı zemine zulmetiyle de zayıf oldular. İçine başka milletvekilleri de katmışlar, Alevi'den, Yahudi'den, Nasrani'dan, e, Kuminist'ten, Masrı'dan, e, zayıf düşer o zaman ama, kendi fikrine göre orayı kurtarır, kimsenin gücü yetmeyeceği de. Böyle imanın kuvveti bu. Allahu Azmi Zişan'ın ahlak-ı ilahiyetiyle takalluk eden hakka yakin olur, Allah'a yakin olur. Ehli iman olup suyu hatmeden mahfuz olur. Hocam bu vücudun içerisinde iman reis hükür olur, akıl başvekili olur, Güzel ahlaklar da, ahlakı hanideler de, bakanlar ve milletvekili olursa öte taraf nasıl olur? Öte taraftan da yine içeride, şeytan reisi cumhur olur, nefis, nefis başvekil olur, hırs, tamâ, fukûl, adâ, kem, buûl, siyâ, sîmâ, hırsız gibi ahlakı zemimelerde bakanlar da askerler olurlar. Ee, Kıbrıs'ta olduğunun bir tarafında karşıyorsa olur, bir yanında Müslümanlar olur. O da o tarafı muhabbet, o da o tarafı ikiye ayırır. İkisi de tehlikeden hali değil. Bak ikisi Biz de öyle. Şu gözümüz bir vilayet. Dilerken elin namusuna, kanatına mı bakanlığından taklamakla düştü. Gözünü ahal-ıke ah, zülcelal, bayağı mevzul, Adem aleyhisselam ben bunu kabul ederim bu ortadaki insanlığı. Deyince Allah ben de size yardım ederim kullarım. Size setril avreti fark ettim. Ut yerlerimiz örtülsün de, zinadan eve vâkı olman." diye. Gözlerimizi, gözlerimizi kapaklı halkettim. Böyle elin namusuna rast geldim de yumu verin gözümüzü. Yumunca durmuyor efendim, yürüyemiyor da. Öyleyse boynumuzu da göner şekilde halkedeyim. Gönmeyen üzüm yok, şöyle giderdim. Ama şöyle, böyle, sağa sola göner, sandalye gibi sağa sola göner halketti Allah. Bunu ben kasıt halkettim ki boynumuzu günahdan gönderin, deyiz. Dilimizi ne uğrayalım ya Rabbi? dilimizi üç kafının içinde halkettim. Dilimiz boğazına çıkarsan şöyle, söyleyemez. Çatal kapıları örtersen, dedi dişi, çatal kapıyı örttüğünüz, yine dışarıdan daha kolay, ki yani şöyle ee, bir şeyler var ya, kafadan ona ne derler, kapıyı kendi Ya. ya. Ya iler halk ettik ki böyle, o dudak çok yumuşacık yapışıversin, söylemezseniz söylememez, ben sizi ele halk ettim diyor. Yani bu kadar kolaylık verdiği mal da, en iyi ıslan ediyorsunuz siz. Ediyorsunuz? Şimdi efendim devam ediyor Ehli iman olup, Allah'ın ahlakıyla takalluk eden ehli iman olup suyu hatim eden olur, imanına yürür. Müjde bu. Bir, Adem Aleyhisselam'da tecellül galibidir. O çok tevazı olur, kendini çok zengin bilirdi. Evet efendim, İdris Aleyhisselam'da tesbih galibidir. Alallaha, Ebi Hamdi, Allahi, Sohbi, Oğurdur. Nuh Aleyhisselam'da tahammül galibidir. 950 senede 80 ümmet olabilir. Hıngrı hıngrı ağlattıklarından nahihaden geldi Nuh, ismi diye. Ha çok Allah'a gidin. İbrahim aleyhisselam'da sekalı galibi di, aylar dayım ettiyimiz misafir bulmazdayım ettiyimizdi. İsmail aleyhisselam'da teslimiyet galibi di, mübarek duvarını yaptı böyle Korbanı verdi. Yakub aleyhisselam'da dükak galibi di, Yusuf'un değilsin sıssızları. Eyyub Aleyhisselam'da sabır galibidir. 70 türlü kurt var vücudunda, türlü. Biri düştüğü yere hıyar gücüydü, küçük hıyarlar gibi aldı vücuduna koydu. Ve Eyyub-e İbn-i Adaraqta hu enni nefseniyyat surru hemta herhamun rahim, ne oldun ya? Eyyub dedi, pek ağrıttı yarabbi. Sen elinle gelaya alırsan çok ağrıdır, ben verirsem Eycuba derdi, aşk oldu mekanim, gencimiye netten milki bela taltanatı iki cihana vermeden. Musa aleyhisselam da şecaat galibidir. Firavunun karşısına çıkılınca böyle asasını koyarınca, ona bütün yuduyor, aman ya! Musa, niye böyle ediyorsun be iman ederek dedi. Asaybısın da elini alın, böyle galibidir ona. Şecaatlıydı. Herun aleyhisselam da hilif galibidir. Kardeşim tuttu kafasından sakalından, niye böyle ettin diyor, ben hiç sersenmezdim Fahri. İdare ettin kardeşim, ne arıyım diyor. Hali mi bu? bizim gibi gazlık değerlidir. Davud aleyhisselam da şükür galibidir. Nisa aleyhisselam da kanaat galibidir. Fahri kainat, aleyhi ezdalü tahiyyat, Efendimiz Hazretlerindesa cinni aklaz-ı hasene hak vurmuştur. Cinni aklaz hasene onda hat mı olmuş. Şuraya yaz dedim. Ahlak-ı hasenenin neceği ikidir. Bütün güzel ahlakın doğuş yeri ikidir. Bu iki ahlaka sahip olan bütün güzel ahlaka sahip olur. Biri hidim, biri de tevazudur. Her ile tevazuyla yapılacak. Bu iki ahlak, bu iki ahlak ana baba gibi. Sayı ahlakların temel sebep. Bu iki ahlaka muttasıl olanlar sahil güzel ahlaklara da nail olurlar, korkmasınlar. Tevassül olsunlar, halim olsunlar, diyelim. Ama paslı salif, ahlakı zemime beyanındadır. Cenab-ı Allah, küsür zulmetini halkettiği vakit, onları da haktan kuvvet istedir, yarattı, ben yanınız değilim dedi. Kötü huylarını halk edip, küsür hep Çünkü, patir. Allah'ın kimi muzahpereti elde edecek, isimler unuzulmayacak. Cennet-i Eala'ya girecek. Hiç kimsesiz olmaz bu. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in dostun, Rasul'un diriyinin yüzlerini yardırdı, dişlerini kırdırdı. Allah'tan Teala Hani Allah. öyle olmayınca Firdevs-i Eala Cennet'i cemalullah bulunmaz, ileriye adatlar çekeceğiz. <gülüyor> Zahira e, bu da Kötü ahlaklar, kötü ahlakların halkı da kobra koyup verdi. Kötü ahlakların nefteli, nefis ve ana sarı ve ana sır ataşla evadır. Devam evet efendim. Şair ahlakı cemî Bu ahlakların mesele ki iki ahlakı cemîmedir. Bunu da yazalım. İki ahlakı cemîme. biri hut bir dünyadır ki sır hakîgenin başıdır. Hırttı dünlerle sekülle hatı yedin, hatı yedin. Birisi dünle muhabbeti, ikincisi şehvettir ki, her şehvet, şahavat-ı nefsaniye, nefsin şehveti, her ahlak-ı zemimenin sebebi vücududur. Bu, sahil ahlak-ı zemimeler bu iki ahlaktan hevel edilir, şöbelenir. Zira hüftü dünya illet bâ ise, Şehvet illeti failliye makamında olup, hubb dünya. Şehvete sebep olup, şehvet ve intikam, intikama tealluk ederse, kazak yerler bir sıfatı olur. Ahlak doğuyor, görüyor musun? İkisinin arasından, hubb dünya ile şehvetin arasından. Ziyadeye tealluk ederse, bir şeyin ziyade olmasına, hırs yerler <gülüyor> bir daha olur. Hiç sanat utanmaz, olur. Ketabuha talu gelirse ben herkese yüksek olacağıma talu gelirse kibir diller bir sıfatı daha var. Bana elçiler kanan. İzale nimete talu gelirse nimetin o adamın elinden çıkmasına haset diller bir sıfatı daha var. Ya külün <gülüyor> haset, ya inen haset, ya hasenat, hasret, ya tekülün nara ul isfattan selamet, bir aklı adı selamet vurmuş olur. Yetis yani toprağından ruh madenini, ruh taran kıymatdar olur. ve sellim <Sessizlik> ve barif anâ ispat lîm jemîlem ve tîl âlemîm. İlhamdülillâhi ve الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم جمرا حكا لَقَالَ لَهُمْ خَجَلَتُهَا أَنْ يَأْتِكُمْ رُسُلُنِّي كُمْ عَلَيْكُمْ يتلون كلمة العذاب على الكافرين سلام عليكم صيبتم فادخلوا I'm Ne zinaya varamadım gül kokusun a. Ah.